Ribbati il Alif lam mim Zalika al la rayba fihi hudal lilmuttaqin Sadaqa Allahu l'azim Wa balanna Rasuluna an-Nabiyyu l-Karim wa nahnu ala zalika min ash-shakirina ash-shahidin bik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 Elif lafsayı celalin elifi yani Allah demek. Lam Cibril'in lamı, mim Muhammed'in mimi. Muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hakk Celle ve Ala Hazretleri Allah, Cibril, Muhammed mukaddes mübarek isimlerinin birinin baş harf, ikisinin baş harfini, birinin son harfini almıştır allah Subhanahu ve Teala enzelel kitabe bi vasıta-ı Cibril ila Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem manasınadır. elif le allah Teala Hazretleri Cibril vasıtasıyla bu muazzam, mukaddes, mübarek kitabı Resulü Muhammed'ine indirmiş ve göndermiştir. elif le 33 mani ve hakkaik ve esrarından bir tanesi böyle. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪ي O kitap ki, yani Kur'an-ı Hakim, Furkan-ı Kerim ki, la رَيْبَ Onda Allah kelamı oluşunda katiyyetle şüphe yoktur. Muhtemelen Müslümanlar, aşk eri Mevlana'mız bu manayı şöyle türlendiriyor bakınız.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 Abdullah ibn Abbas kabe i üzerinde şöyle tabiri caiz mi bilmiyorum ayak kısmını görmüşlerdir. Peygamber Efendimiz Cibri ile görenin son zamanında gözü ama olur diye buyurmuşlar. Oradan aldığı manevi ışık neyse muhterem Müslümanlar ya ya ya gözlerin gönüllerin dayanamayacağı hakayık-ı ilahiye Nasıl peygamberler bu dehşete dayanıyor yüce Rabbim ya. Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Hazretleri Yarı Hira'da altı ay evvel belki daha çok evvel çekilmiştir. Riyazata, zikre, fikre ve tefekküre devam ediyor. Azığını getiriyor. Peygamber Efendimiz gecikti mi? Hatice validemiz Hatice validemiz aşağı yukarı bir altı kilometre falan, Cebeli Nur, mütevemmidler, Garıhira, Cebeli Nur. Şöyle o yardan bakıldığı zaman eskiden yüksek binalar yok, Kabe'yi muazzama hemen hemen ta Cebeli Nur, Garıhiradan görünüyor adeta Beytullah. Peygamber Efendimiz böyle bir yeri seçiyor inziva için. Rabbisiyle baş başa zikir.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 Arştan inen envar-ı ilahi pır pır pır Peygamber Efendimiz'in mübarek ruhuna ve kalbine işrak ile aksedilmek suretiyle vahyi batini vahyi kalbi diyoruz muhterem Müslümanlar. Buhari Şerif'in ilk bahsi vahiy bahsidir. Ve vahiy bahsinin ilk ifadesi bu. Evvel ma büdi'e bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minel vahiy rüyas <gülüyor> el-ru'ya-saliha er fe-kâne la-yera-ru'ya illa jaat misle felâk-ı subuh ya Ruh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine nübüvvet ve risaletin ilk altı ayında vahiy rüya da gelirdi diyor. Peygamber Efendimiz bir şeyi rüyada gördü mü kuşluk vaktinin güneşi gibi çıkardı diyor. Tabir bu. fe-kâne la-yera-ru'ya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 Hazreti Muhammed'in nur, ahlak, edep, yolundan, iş ve amelinden ayırma Allah'ım diyorum. Evet. Muhterem Müslümanlar, konumuz, mavzumuz Kur'an olduğu için Garı Hıra'ya da kadar çıkmış olduk. Artık birkaç cümleyle tamamlayacağım inşallah. Peygamber Efendimiz'in 40 yaşına tam basışı, altı aylık rüyadaki vahi alemi tamamlanmış oluyor. Onun için Resulüzelişan Efendimiz Erruya Sadika, düzün minsettin ve erbaine düzen minen nubuwwa. Sadık ve salih bir ruya, şeytan ve nefis dünya karışmayan bir ruya, salih adamın gördüğü salih bir ruya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 göz açıp yumuncaya kadar ve bundan daha az zamanda olsa nefsime bırakma diyor. Kim? Ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. sure Yusuf, sure Yusuf, Cenab-ı Yusuf aleyhisselam, Kur'an diliyle وَمَا اُبَرِّئُ ünefsî اِنَّا النَّفْسَ لَا امَّارَةٌ بِالسُّوءٍ اِلَّا مَا رَحِمَ diye böyle dua ediyor. وَمَا اُبَرِّئُ ünefsî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 Hani rehberi kılavuzu karga olanın akıbeti şudur derler ya muhterem Müslümanlar. Nefsini kılavuz kabul ederler. Tehlikeli yoldalar. Onun için biz Allah'ımıza sığınıyoruz. Ya Rabbi bizi nefsimizin şerrinden muhafaza et diye. Göz açıp yumuncaya kadar mahveder muhterem Mümler. Bakınız İsmalaki Bursevi'nin ruhul beyandaki tabiri çok eskiden mutala esnasında görmüştüm bir veli bir veli manevi kemalatıyla semavata yükselse diyor bir insan manevi kemalat ve haliyle semavata yükselse bir nefeslik enaniyet kendisini esfele safiyine baş aşağı indirir diyor bir nefeslik enaniyet kendisini eğer Allah tutmazsa Cenab-ı Hak korumazsa Allah'ın tevzik ve inayeti yardımcısı olmazsa bir nefes kendisini alayı illiğinden esfale safiliğine baş aşağı indirir diyor. Gençler tabi ihtiyarlar da var ihtiyarlar da var. Gençler diyorum ama muhterem Müslümanlar ya yetmiş yaşına girip de oğlum şu televizyonu aç bakalım allı morlu biraz seyredelim diyor hocam Sigarayı yakıyor, ayak ayak üzerine de atıyor, hanım çayı da demliyor. Ondan sonra bilmem ne televizyonun dan sözlerini seyretmeye öyle bir dalıyor ki gece yarıları oluyor. Ya Sonra Hacem'in sabah namazında cemaatte yok artık da farza kalkacağı da belli değil artık. İhtiyar adam tabii. O titreşimin karşısında yıkılıyor, mahvoluyor. Darılma bana vaka bu, hadise bu realite bu, gerçek bu gerçek bu peygamber efendimiz peygamber efendimiz sahih hadislerden, öyle diyor dünyanın ömrü bir saat kalsa, itratimden bir er çıkacak arz üzerini, cenab Hak o saati uzatacak diyor, arz üzerini iman, edep ahlak ve ihsanla dolduracak diyor Rabbim bize o günü görmeyi lütfeyle Allah'a lütfeyle lütfeyle niye korkacağız o günü ermekten muhterem Müslümanlar nur günü sürur günü aşk günü iman günü Arşın bütün mani ve fezailinin arza indiği gün, gönüllerin mana ve ilhan şekleriyle bezendiği, gimaların ilahi aşk ve muhabbetle nurlandığı, manevi kandillerin kainatı aydınlattığı, dünyada zulmün ve kötülüğün kalmadığı bir alem. Niye istemeyeceğiz o günü? Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Otaramalar Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Garhı Hira'da Cenabı Cebrail heyeti asliyetiyle geliverdi. Yaşı 40. Peygamber Efendimiz'in risalet yaşının başlangıcı 40 biliyorsunuz. Fahri kainatın tarifiyle bir kanadı şarkı, bir kanadı garbu tutuyordu. Öyle acayip bir dehşetle. Allah'ın Resulü o güne kadar Cibril'i görmediği için o haliyle Ondan sonra ikinci defa Sidre-i Münteha'da gördü. Rayitu ile inde sirreti aleyhi sittu bi'eti cenah. Cibrili Sidre-i Münteha'da Miraç gecesinde gördüm. Altı yüz kanadı vardı diyor. Altı yüz kanadından bir tanesiyle beş pare, on pare, yüz pare şehri kaldırıp baş aşağı getirme gücüne sahipti diyor bir tanesiyle 600 kanadından Lut kavmini, Lut kavmini beş pare veya şu kadar şehir ve köyüyle kaldırıp baş aşağı getiriyor. Halen Lut gölü, Ammanla Kudüs arasında birkaç defa önünden geçtik, başına kadar da vardık. muhtemel Müslümanlar acı bir suyu var, acıb suyu olduğu belli. Deniz seviyesinden 345 metre aşağı. Deniz seviyesinden. 345 metre aşağı. Evet. O gün bugün kalmi Ya muhterem Müslümanlar. Çok garip muhterem Müslümanlar. Tarihe tekerür demişler. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Tarihe tekerür demişler. Koca Akif öyle diyor. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? İstanbul ve İzmir gibi yerlerde, büyük şehirlerde, inşallah Konya'mızda görmedik diyeyim muhterem mimiler. İnşallah Konya'mızda görmedik diyeyim. Erkekler, erkekler entari giymişler, kollarında bilezik, kulaklarında küpe, dudaklarında boya ile sokakta geziyorlarmış biz oyuz diye. Cemiyeti daha çok yıkıcı muhterem ünlüler. Gençleri daha çok tahrip edici ve günahın şirkten sonra en büyüğüne teşvik edici. Şirkten sonra en kötüsüne. Geçen Cuma'da söylemiştim. Şarani şadırvanda alınan abdestlerin abdest suyunun rengi ve kokusundan günahı, cinayeti bilirim diyor. Keşfen bilirim diyor. Günahlar içerisinde en kötü günah iliktir diyor. Kadınlaşmış erkek fahişelerinin işlediği ve işlettiği günahtır diyor muhterem Müslümanlar ve kavmi Lut'u batıran da bu günahtır Rabbimiz memleketimizi muhafaza buyursun muhterem Müminler Allah Subhanahu ve Teala Hazretleri bizi ve cemiyetimizi en razı olduğuna iletsin diye dua ediyor. oldu mu başka fazla bir şey söylemenin zaten faydası yok arşın sahibine niyaz ediyorum dua yükseltiyorum istidua veriyorum ya Rabbi bu 65 milyonu bu 1.5 milyar İslam alemini başındakilerle beraber en doğruya ilet diye dua ediyorum muhtemel Müslümanlar Peygamber Efendimiz Cenab-ı Cibril'i o dehşetiyle görünce garihra'da muhtemel Müslümanlar bayıldı tekamül tedricidir açık vahyin, Cibril'in gelişinin ilki olduğu için vücud Muhammedi, i̇stidad Ahmedi'yi takat getiremedi. Cibril'i o dehşetle görünce bayıldı. Cenab-ı Cibril suret değiştirdi. Peygamber Efendimiz'in en çok seveceği bir şekil ve ses olarak da en çok hoşlanacağı bir sautle onu kucakladı, okşadı ve kaldırdı. Peygamber Efendimiz gözünü açtı. Karşısında öyle bir sima ki Hani Konya'mızın tabiriyle bakan bir defa değil, bin defa daha bakmak ister. Böyle bir veşi var, nur içerisinde bir varlık. Ve Peygamber Efendimiz'e ikra ya Muhammed diyor. Ikra ya Muhammed, oku ya Muhammed diyor. Peygamber Efendimiz o güne kadar bir üstad önüne oturmamış, bir medreseye devam etmemiş, yazıp çizmemiş Allah onu öyle yetiştirecekti. Medreseyi i ahadiyetten cibriliyle veya vasıtasız vererek kainatın göz bebeği ve tek mürşidi kılacaktı. Bunun sebebi de şu muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz'e yazı yazmak haramdı. Yazı yazmayı bilirdi. Manasırlı İbrahim Hakkı merhumun ifadesine göre Allah'u u Zülcelal Hazretleri kendisine manen bazı kimselere sefir olarak Peygamber Efendimiz göndereceğinde İrana, Turana falan yere falan yere yarın sefir olarak mektuplarını götüreceksiniz dediği zaman onlar oranın lisanını bilmiyorlardı. Yatıyorlar sabahleyin kalkıyorlar ki İngilizce'den Farsçaya kadar bütün dilleri öğrenmiş kalkıyorlar. Muhterem Müslümanlar yattım hafız olarak kalktım diyen selefimiz var. Yattım sabahleyin hafız olarak altı bin ayatı ezberlenmiş olarak kalktım diyen selefimiz var. O 24 saatta saatte ezberleyip hafız oldum diye gelenler var. O ayrı şey. Bunların başında İmam-ı Şatıvi geliyor. Büyük gari muhterem Müslümanlar. Evet. Yani sözü uzatmış oluyorum tabi. İlahi kudrete göre bunlar fazla üzerinde durmaya değmez. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ya, niçin yazmadığı, niçin bir üstadın önüne oturmadığı, niçin bir rahle tedrisle ilim tahsil etmediği meselesi şöyle izah edilmiştir. Zira Ebu Cehil ve hempaları hazır dururdu. Ne diyecekler? Zaten alim adamdı, katip adamdı. Kur'an'ı kendisi yazdı, onun kitabıdır. Allah'tan gelmesine ne lüzum var diye verdiler ve selam. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'i Cebrail tuttu diyor. Kur'an'dan bahsediyoruz da zaten bugün böyle bir giriş oldu artık. Allah böyle sevketti. Evet efendim. Peygamber Efendimizi tutuyor. İkra ya Muhammed deyince Peygamber Efendimiz "Ma ene Ben okuyan bir kimse değilim." böyle bir sıktı. Hatta hasale minni el cehd. Böyle son tagatım varıncaya kadar sıktı Cebrail kardeşim diyor. İkra ya Muhammed, ma ene Üçüncüsünde yine sıktı. İkra ya Muhammed. Peygamber Efendimiz yine ma'ene bikariyim buyurdular. Estaizu billah. İkra Bismi rabbikellezi khalak Khalakal insana min alak İkra Ve rabbuke ekremüllezi alleme bil kalem Alleme al insana ma'lem ya'lem Kur'an-ı Kerim'den ilk nazil olan beş ayeti kerime. Kapu Camii'nin muhterem cemaati, kıymetli kardeşlerim, 6000 bin küsür ayeti ilahiden, Garıhıra'da Cibril'in getirdiği ilk beş ayeti kerime oku diye başlıyor. Oku diye, oku diye. Çocuk yaşlasın oku, genç yaşlasın oku. Delikanlı oldun oku, bayağı yaşlandın oku, ihtiyarsın yine oku, yine oku, yine oku. Çünkü Allah'ın Kur'an ayetlerinin ilkinde emri ve fermanı sübhanesi. İkrat bismi rabbikellezî khalak. Khalakal min alak. Yaratan Rabbi'nin ismiyle, adıyla oku ki ya Muhammed... İnsanı kan pıhtısından yarattı. Bidayette topraktan. Halakal insane min sulsalin kelefali ve halakal cenne min maric min nar. Febi ayi bakın bakayım. insanı balçık olarak. Evet efendim. Hem de 7 kudretimle yaptım diyor. Evet. Ya Cenab-ı Hak yedi kudretimle bizim bu eller gibi değil muhterem Müslümanlar yanlış anlamayın. Bu eller, bu diller Mevla'mız bunlardan milyarlar defa münezzehtir. Onun ki kudret manasındadır. Evet, yedi kudretimle onu yarattım, yaptım topraktan. Şeytan o zaman muhterem Müslümanlar Azazil adı Öyle denilir, Azazil adı, arz üzerinde secde etmedik yer bırakmamış, adı Azazil. Tefsiri Kurtubiye göre 80, 80 bin sene, 80 bin sene gölgesinde secde etmedik ağaç koymamış, öyle ibadet etmiş, adı Azazil. Sonunda Allah'ın bir defa emrine muhalefet. Adem'e secde et emrine muhalefetinden dolayı iblis denmiştir. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş mahluk manasınadır. Ve şeytanı racim, dergahı izzetten taşlanarak kovulmuş. Bu yani manevi taşlama manasınadır. Allah kendisinden uzaklaştırarak lanetini üzerine yükleyip ve kendisine arıza indirmiştir. Muhterem Müslümanlar, bidayeti halinde bu ibadetinden dolayı cennete raf edilmiş, meleklerin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 Rabbin adıyla oku ya Muhammed ki o yaratıcıdır yarattı kimi insanı uyuşuk kan pıhtısından bidayet ve nafaktu fihi ruhi Rabbimiz kendi ruhumdan yani kudretimden ruh deflettim diyor Hazreti Adem Aleyhisselam Allah Allah Allah diyerek doğrulduğu ve beşeriyetin ilki olarak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 Rahmi maderde iki su birleşiyor. Bağışlayın. Rahmi maderde iki su birleşiyor erkekten ve kadından. Ve ancak mikroskopla insan tohumu görülebiliyor. Bir damla meninin içerisinde sayısız insan tohumu mikroskopla görülebiliyor. Hey yüce kudret hey hey. Mikroskopla görülen tohumlardan iki tanesi dişi ve erkek, biri diğerinin içerisine girerek mayalanıyor. Mikroskopla görülebilen ancak o tohumdan Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler, 124 bin Enbiya ve Hatemül Enbiya vücuda geliyor. Sübhane men tehayyera fi sun'ihil ukul Sübhane men bi kudretihi ya'cizül fuhul Ziya Paşa öyle diyor Sübhane men tehayyera fi sun'ihil ukul Sanatında akılları hayrete düşüren Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbi Zülcelal'im Ve bu kudretle bütün fuhulu Yani en yüce akıl ve tefekkür sahiplerini hayrette bırakan Yüce Mevla kudretiyle. Rabbim bizi kendine çek. Bizi bizden al. Yunus'un dediği gibi senden yana sal Rabbena diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar İslam, Kur'an ikra Bismi Rabbikellezi khalaq khalaqal insana min alaq ikra ve Rabbukellekremullezi Bil kalem Allama insana malem En kerim olan Rabb'in adıyla okuya Muhammed ki insana kalemle bilmediğini öğretti. İnsana kalemi halk ederek bilmediğini öğretti. Muhterem Müslümanlar tabii Kur'an mevzumuz olduğu için Kur'an'a girişi bu dersimizde mevzuumuza konumuza başlangıç yapmış olduk ve cemaatime Müslüman kardeşlerime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 ikra diye başlıyor. Sonra وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ اللَّذ۪ي عَلَّمَ kalem En kerim olan Rabbinin adıyla yine oku ki insana kalemle bilmediğini öğretti. Ya Rabbi. Onun için Müslümanlar eğer kendinize kıydıysanız Akif'in dediği gibi Allah'ınızın aşkına evladınıza kıymayınız. Eğer kendinize kıydıysanız darılmayın bana eğer cahil kalındıysa evladınıza kıymayınız yavrularınızı okutunuz Evet. ilmin bütün dallarında ilmin bütün dallarında sema ilmi kozmografya, astronomi ilmi heyet, felekiyat bu ilmin dört tane adını söyledim size muhterem müslümanlar arziyat, jeolojiye varıncaya kadar ruhiyat, psikoloji muhterem müslümanlar Petopozi, terbiye ilmine varıncaya kadar yani dünyada asli isimler bunlar hatırınız için söylemiş oldum. Muhterem Müminler bütün ilimlerde yavrularınız Tahir hocanızın kardeşinizin size çok açık ifadesi ve reca ediyor sizden hocanız. Yavrularınız ilmin her çeşidinde Avrupa'daki Amerika'daki ilim adamlarından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 temirun bil ma'ruf ve tenhebn al-münker iyilikle emredersiniz kötülükten nehy edersiniz hepimizin vazifesi muhteremim selamlar hepimizin vazifesi devlet kanunlarıyla efendim maddi güçleriyle milletini iyiliğe emredecek kötülükten menedecek şimdi eğer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 Sahibi Kur'an'ı, Kur'an okuyanı, Kur'an'la amel edeni tuttuğu gibi Müslümanlar. Ben size zaman zaman latife ediyorum ya. Hani hocalar cemaati cehenneme ateşe götürürdü? Ya vallahi öyle değil. Yanlış söylüyorlar muhterem Müslümanlar. Evet. Ben devamlı imkanı olsa sırtımda taşırcasına milyarları cennete götürmek istiyorum.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 Ya Kur'an'ı Kerim şikayetçi de olacaktır. Hadisin şerhlerine bakınız, mütevelli hiç hiçbir el onları kabza'yı kudretten artık kurtaramayacaktır. Bir kimseyi, bir kimse için Kur'an'ı Kerim şikayetçi oldu mu mahşerde Onu Peygamber Efendimiz gibi 124 bin embiya birleşmeler kurtaramayacaklar kabza'yı kudretten. Bunu böyle söylüyorum. Ama muhterem müminler... ...şunu söylemek istiyorum... ...men ce'alehu emâmehu kâdehu ilel cennâ... Bir çift Kur'an-ı Kerim'i... ...önünde, elinde, yönünde... ...bizim Hafız Hayrettin gibi... ...dilinde ve kalbinde tutarsa eğer... ...altı bin küsur... ayat ilahi ilahiyeyi... ...daha henüz yumurcaklık çağında... ...Balıkesir'de altı yaşında... ...hafız olan kızlarımız var... ...bazı düzce düzcede hendek de, ada pazarında... oluyor bu... ...Konya'mızda da sekiz on yaşında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 Cenab-ı Hakk'ın müjdelerine, nimetlerine, devletlerine ve cemal ilahiyet. Ve men cealehu halpe zahrihi. Bir kimse eğer Kur'an-ı Kerim'i arkasına atarsa, Allah'ınızın aşkına bir televizyonunuza, radyonunuza kulak verin, gazetelerinizi okuyun. falan yere bomba kondu, beş kişi öldü, on beş kişi yaralı. Felen yere dinamitlendi, şu kadar işte yıkıldı, tahribat var, milyarlar zarar, yandı, yıkıldı, şu kadar, ölü, bu kadar. Memleket adeta cadı kazanı gibi kaynıyor.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 batılı batıl bilip batıldan iştirak beğleyen zümre-i salihine mevla cümlemizi ilhak ile şeriatı garrai ahmediyeyi Muhammediyet menasüp ve itibalarımızı yevmen teyuman müzdad ile cümlemize ve bütün inanmış kardeşlerimize cennet nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram ile subhan rabbike rabbil izzati umma yasıfun. ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin elfati